başladık. Evet. Selam gençler. Selamlar arkadaşlar. Evet Saygın'ın sesini duymuyorluy bayağı oldu dün. I am back. I am back. Neredeydin Saygın? Çok çok gezdim. Diyarlara gittim. <gülüyor> Diyarlarda dolaştım. Şey gurbetlerde ne yaptın? 9 günlük tatil olunca, bulunca bastım, bastım gittim. Evet. Hiç hiç acımadım. Ee, gittim güzel ya. Amsterdam'a gittim. Oradan Antwerp'e geçtim. Ondan sonra bu Snatch filmindeki şey başında vardır Antwerp'ten Çalarlar Taşı. Oradaki tiplerden gördüm böyle. Yavudiler var ya onlardan <gülüyor> ha, geziyordum. Ortodoks Ha. Onlardan gördüm. Oradan Brüksel'e geçtim. Falan öyle bayağı bir şey yaptım yani. Yani ondan sonra geldim tekrar İstanbul'a diyorsun. Evet yine döndük İstanbul'a. Farkınız mısınız bilmiyoruz. bilmiyoruz ama yine Saygın'ın balkonundayız. Arkadan evet. vızır vızır arabalar geçiyor. Hava biraz güzel oldu. Hava için. biraz serince ama yine güzel. Balkona kilitledik kendimizi. Sıcak çaylarımızı aldık. Evet kedi var burada. Kedi de zavallı burada kalmış. Dur oraya gitme gitme oraya. Evin içine girmeye çalışıyor ama biz balkon ne kapısını gitmişler. kapattığımız için giremiyor. Saygın. Ee, evet. Kedinin peşinden koşarken... Kedinin peşinden koşmayı bıraktım tamam. Evet, bugün ne konuşuyoruz saygılarım? Bugün... Ee, bu arada e, bizim değil mi? Atsız Blu-ray incelemesi <gülüyor> podcast'imize... Bir isim bulduk. Bir isim bulduk. Nedir? Nedir? Geek ben bakışı. <gülüyor> i̇sim Geek babası <gülüyor> olan sana söyle. <gülüyor> Geek bakışı. Yani Böyle? bu kadar loser bir isim... <gülüyor> Benden çıkmadı. Ne var lan? Ne oluyor oğlum? Bakışıyoruz Saygın. işte. Bakışır, giyik bakışı yapıyoruz böyle. Evet. Tutuyoruz. Evet. Böyle bireyleri öyle kaç gün Saygın'ı tanıyanların zaten şu anda saygının neler yaptığını, giyik bakışı derken yaptığı yüz ifadelerini, el kol hareketlerini tahmin ediyordur ama Evet. Tanımayanlar için söyleyeyim. Kendisi biraz şebektir. Hadi <gülüyor> Şebekmiş. İsim, bul, isim bul dedim isim bulduk, beğenmiyorsun. Yani geek bakışı derken yaptığı el kol yüz mimikleri, hareketleri bayağı evet. şey. Bu hafta geek bakışında Heh. ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi geek bakışı dediğimiz şey ne olacak? Ne olacak? Ondan ilgili bir şey söyleyeyim. Biz aslında Blu-ray inceliyoruz. Ee, evet. Blu-ray incelemeleri yapıyoruz işte Tignone sponsorluğunda. Ama, Ama... <gülüyor> Blu-ray ile sınırlı kalmasın. Birazcık daha geniş çaplı ürün, malzeme... Ya da işte figür olur, e, Blu-ray olur, evet. ondan sonra... Bilgi bir belki şuradan geçen motosiklerdenin birini inceleriz. Olabilir. Yakalayın. E, saygın tabii e, güzel bir eve sahip kendisi. E, ve <gülüyor> bol bol İtipar yeri var. Ediyoruz. Bol bol yeri var. Dolayısıyla kazandığı paralarla <gülüyor> aldığı böyle ıvır abuk zıvır, sabuk. Am, abuk sabuk... E, Figürleri, yani işte box, a, box, ad, box koleksiyonları vesaire evet, Böyle var. şeylere para veriyorum. Evet, böyle şeylere para verme lüksü var kendisinin. Evet. Benim ne yazık ki yok. Nasıl yok, asıl senin olması lazım. <gülüyor> ben evli baktı Oğlum benim... Ben maalesef Karın hala falan. ailemle oturuyorum, tamam mı? Göt kadar odam var. Olsun canım, sen al, burada tutarız. <gülüyor> <gülüyor> benim bir tane Super Mario şeyim var, terliğim var, o da burada duruyor. O da burada <gülüyor> <evine> duruyor. evinde duruyor. <gülüyor> Ya evet de işte ben de ağlarken dayak yeme ihtimalim. Ee <gülüyor> <gülüyor> o da senin artık neyse e, idare ediyoruz yani evet. neyse ki öyle bir. Dolayısıyla işim yok. dedik ki acaba hani saygın böyle şeyler aldıkça hani güzel işte ne bileyim e, box set koleksiyonu var oyun olsun film olsun ha, filmler, işte figür figur alıyor bazen. Almaya çalışıyorum Mehmet. Saçma sapan şeyler alıyor işte böyle ya parasını çarçur ediyor. Oluyor bir şey yani ya, alamazsan da <gülüyor> gördüklerimizden de inceleriz canım. Yani evet. bakarak dinleniriz. Yani de. sadece Blu-ray ile sınırlı kalmasın. Bunlar şeyleri de. Olur ya. Bir gün belki bize bir şeyler gönderirler. İşte Geek bakışında onları inceleriz. Ha, neden olmasın? Ya, ya. değil mi? Tabi ee, hani dedik ki Veya bunları işte, da kapsayan Dizimizi de olabileceğim. Yani dizi izleriz, dizi sezonu biter, işte onu Geek bakışında yine inceleriz falan. Hani o tarz şeyleri e, buraya dahil edebiliriz gibi düşündük. Evet. Böyle ufak ufak oturuyor işte bazı şeyler. Aynen. <gülüyor> Şimdi bu ıı, ilk geek bakışı programımızda. Evet. Ne yapıyoruz? Yani gideceğiz. Şimdi şeyi değiştireceğiz. Adsız Blu-ray Podcast'ine herhalde geek bakışı. Episode 0 yapacağız. Tabii doğru on yapalım. Ee, Ondan sonra, Bu da birinci episodumuz olsun. Bu da birinci olsun. olsun. Ve birinci episodumuzun e, kahramanı. Kahramanı. Man, Man of, Steel. of Steel. Evet. Superman. Evet. DVD'si ve Blu-ray'i an itibariyle piyasada satışa sunulmuş Aynen. durumda. Evet, şu anda Teglone dağıtıyor. Teglone dağıtımında e, hem 3D artı 2D Blu-ray olan versiyonu var. E, i̇ki de yine 2D e, 2D Blu-ray olanı var. Bir de DVD'si var. Bir de DVD'si var. Tabi işte Boston, VCD falan onlar da var yani. Ama ha. onlar bize çok ilgilendiğini zannediyor. Evet. evet. E, bizim elimizde şu anda 3D artı 3 2 de Blu-ray olan versiyonu var. Şimdi açık şimdi sorayım sana. Eee izledik. İzledik. Hatta sen iki defa izledin değil mi? <gülüyor> Hangisini? Ha, sen bir defa Pacific Rim'i, iki defa. Ha okay. Pacific ne zaman çıkıyor bu arada? Pacific Rim de işte hafta falan değil mi? Ya haftaya ya ondan sonraki hafta. Ha. Yani sonraki... Haftaya Long Ranger çıkıyor onu biliyorum. Okay. Ondan sonra ondan sonraki hafta falan var bir Pasifik. Bu ara böyle dökülüyorlar. Evet. Tık tık tık tık tık çıkıyor. Şimdi hani vizyonda izledik. Biz IMAX'e gittik. Ee... Bu IMAX geldim ya. IMAX'te izlemedik mi oğlum be? IMAX'te izlemedik abi bunu. Biz Pasifik'i mi IMAX'te dedik? Emin Bu misin? normal 3D'ydi. Emin misin? Eminim. Ben sanki IMAX'te izledim. Ben zaten seninle izlemedim bunu. Ben eee Kafka'yı izledim yanlış hatırlamıyorsam normal 2D'li. Ve Acaba kanyonda mı izledik yoksa şeyde mi izledik İstinye Park'ta mı izledik Vallahi hatırlamıyorum ben İstinye Park'ta izledim galiba yani biz beraberizdi mi hatırlıyorum ben ama. ben sanki klasik filmi beraber izledik onu izledik o aynıksiz izledik onu Evet. ama bunu da sanki vay be var evet neyse. neyse hani ben İçimin yağları eriye, eriye, eriye izlediğimi hatırlıyorum çünkü Doğru zaman kadar zaman evet, Hiçbir e, aksiyon filminde ya da hiçbir süpermen ya da süper kahraman filminde evet, Yanımda hiç içimin yağlarının yağların elini görmedim. Evet. İçimin yağlarının eridiğini sen zaten nereden göreceksin? Sen de X Işın'ın gözleri mi Herhalde var? Herhalde oğlum. bakış Kik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hani inanılmaz bir deşarj hissiyle çıkmıştım ben o, o sinema salonunda. Oh, herif böyle vurdu vurdu kodu bunu da dağıttı. İşte şehri yerli bir etti. Hani dünyanın... Biliğin sadist. Hayır dünyanın en güçlü süper kahramanı değil evet. mi? Yani hatta hadi şu ana kadarki çizgi film, çizgi roman e, ve film... E, tarih içerisinde belki de en güçlü e, olması evet. e, ol yani olabilecek bir karakter evet. ama hiçbir zaman bu herifin full gücüyle yani bir şey yaptığını gör yani. evet, görmedik Herif bir koyuyor iki üç tane bina yıkılıyor yani bunu görmemiz gerekiyordu evet, doğru. hani biliyorum çok laf eden var hani Superman ne biçim bir adam olarak göstermişler filmde işte orada milyonlarca insan öldürüyor bina yıkarken benim o <gülüyor> Falan filan. Sikerler oğlum. <gülüyor> ya nasıl sikerler ya? Oğlum Vallahi, zaten Superman olduğunu tam olarak orada çözebilmiş bir karakter olduğunu düşünmüyorum zaten. Abi Superman Süpermen'i çözemedi diye yani metropolizi baştan mı yapmamız lazım? işimiz gücümüz yok. Bana ne kardeşim. Ya burada bu konuda, bu durumlarda hiç kimse halkın vergilerini düşünmüyor. Tabii düşünmüyor. Yani böyle bir şey yok yani. İnsan halkın vergisini düşünür. O binaları kim yapacak bir daha? Süperman mi yapacak? Süperman yapacak. Süperman böyle götünü <gülüyor> yaymış, small de yatıyor, bir yok. <gülüyor> Neyse, yani tabii ben action ben de çok beğenmiştim yani böyle ağzına ağzına vururken falan o hissiyatı. Hani böyle şey oynamıştık ya, incelsiz oynamıştık ya. Orada evet. yani böyle çat çat vuruyordun ya. O böyle, vay be ne güzel yapmışlar diyorduk Süperman evet, evet. dövüşünü. Onun gibi hakikaten bir aksiyon sahnesi şeyde yaşadık. yani ha, bir de gördük. Böyle bir e, tam bir Zack Snyder filmi olmuş yani. Aksiyon. <gülüyor> Yükseldikçe yükseliyor, yükseliyor orada diyorsun. bir duruyor, oh falan diyorsun ondan sonra, sonra bir, derin bir, nefes bir derin nefes alıyorsun sonra aksiyon devam ediyor falan pat küt falan. Hani küçük ekranda belki bunu bu kadar e, hissedilmez diye düşünüyordum. Yok yok yine. Bir de biz 3D izledik değil mi? Evet. E, sen de iz öyle izledin, ben de öyle izledim. Hani 3D'nin e, verdiği tabii ki yani bir şey kaybı var, e, detay kaybı var. Olabilir. Çünkü hiçbir şeye doğru düzgün odaklanamıyorsun. Çünkü 3D'de... O... Aksiyona odaklanıyorsun çünkü. Evet. Aksiyona odaklanıyorsun çünkü. Şunu demeye çalışıyorum. 3D'de e, atıyorum 3 kademe var diyelim. Arka plan, orta plan, ön plan diye. Evet. Tamam mı? 3D'de kameras nereye odaklanıyorsa orası ha, net oluyor. İşte Diğerleri yani aksiyona odaklanırken burada zaten ha. kamera aksiyon odaklı olduğu için. Yani sen tabii ki zaten aksiyon yüzünden çok fazla detaya bakamıyorsun ama... E, Fluluk yüzünden yani kameranın odaklandığı nokta ve kamera perspektifiyle izlemek zorunda olduğun için evet, evet. diğer yerleri anladım, çok anladım. E, sal, anladım, şey detaylı olarak göremiyorsun. O yüzden öyle çıkıyor. tamam. Evet, hani 2D izlemeyi ben çok daha tercih ederdim ki zaten hani gözlük takan bir insanım evet, ben, evet, gözlük aynen. üstüne 3D gözlük zaten hiçbir zaman çok da süper bir 3D Olmuyor. deneyimi yaşatmıyor, rahatsız ediyor sürekli filmin ortasında düşüyor, kayıyor, bilmem ne. İşte pis oluyor, gözlük evet. işte falan filan. Ee, hani o rahatsızlığa rağmen çok iyi bir e, 3D deneyimi yaşadık. Yani, yani işte 3D'si güzeldi. Yani çok böyle evet. ben özel bir şey hissetmiyorum 3D'sini seyrederken. Zaten evet. o action aksiyonu anasını ne yapıyorlar diye <gülüyor> baktığım için çok 3D yani etkisinde şey olmadım. Etkilenecek bir şey yaşamadım ama İli yani ben sonra şey bugün oturduk. E, hani ben daha önce izlemiştim zaten. Ben izledim? bu re filmin. Bana sanki evde izlediğin evde izleyince aksiyon sahneleri kısa geldi. Yani evet böyle sanki e, Tabi yani o, o şeyin ekran doluluğu, sesin ya doluluğunu dolu, dolu, yaşayamıyorsun. Sonra lokatan vuruyor vuruyor ağzına. Sen de da... erkenmiş gibi çıkıyorsun zaten. Ha, format biraz da küçüldüğü için tabii. E, belki böyle ...daha hızlı gidiyor zannediyorsun veya daha hızlı bitmiş gibi hissediyorsun. Ee, hatta bana şey daha uzun geldi böyle. Yani filmin normal sahneleri daha uzun geldi de aksiyon sahneleri çatlayı bitmiş gibi geldi. Böyle. Aynen aynen. Orası... Belki bir kırpma mıırpma yapmışlar yok, mı? Yok. Kırpma yok abi. Ne kırpacak? Yani biliyor musun? Kırpma. 142 dakika işte. Kırpma falan yok. Niye kırpsın ki? Kırpacak bir sahne yok. Kırpsa zaten kırpardı, filmden kırpardı yani. Yani film belki çok dim, sevenler dim, dim, oldu, için. çok sevmeyenler oldu. Hani ben evet. ben çok sevmedim. Ben çok sevenlerdenim. Yani sadece aksiyon sahneleri için bile e, hani çok sevdim filmi. Hatta ben bazı çoğu insandan daha çok sevdim. Evet, Çünkü yani onu fark insanların rahatsız olduğu belli başlı noktalar var. İşte ne bileyim o metropolisin yıkıldığı sahne olsun. Ondan sonra Losling'i sevmemeyen sevmeyen çok insan. Var. Yani şimdi sen de onlardan genel, birisin. Genel <gülüyor> olarak, genel olarak e, güzel bir film. Hı hı. Yani genel anlamda hani şöyle dışarıdan şöyle baktığında işte hani böyle belli başlı noktalar var. Onlar aklına getirdiğiniz zaman işte dövüş sanileri olsun. işte Superman'in zaten Henry Cavill çok güzel bir Superman. Çok, çok başarılı şöyle, bir Superman. E, gayet iyi oynuyor. İşte Zod gayet iyi Zod'u oynayan Michael Shannon gayet iyi oynuyor. E, hani bu karakterler zaten baş karakterler çok iyi oturmuş durumda hikayenin genel akışı da zaten iyi yani baktığında. Ama işte böyle arada ufak tefek şeyler insanı, yani benim mesela rahatsız ettiği için. <gülüyor> e, o yüzden böyle hani bayılamadım filme. Şey yapalım. Anladım. Filmin tamamen içine giremedim. Yani işte değil mi ben biraz daha belki şey Süpermen'i seven birisi olduğum için olabilir. Daha insani Süpermen'i sevdiğim için. Daha böyle işte Smallville Süpermen'i işte ondan sonra yani o saf Süpermen'i daha çok sevdiğim için olabilir. Bu bildiğim... E, benim bakış açımdan uzaylı filmiydi. Anladın mı? Yani, yani, hakikaten. Yani bence de öyleydi. İşte. Ve o yüzden mesela ben daha çok seviyordum. Evet. Olabilir. İşte hani o açıdan baktığımda işte evet uzaylı filmi. İşte Superman'da zaten uzaylı. Asıl niye olmasın falan. Hani o açıdan düşünebilirsin. ya yani o, o, o ölçekte yapmıştı, yapmışlar zaten filmi. Ama işte hani insan e, hani Superman, Clark Kent falan onları da böyle bekle. Yani benim öyle bir beklentim vardı. E, onu böyle çok direkt kenara itip. Ya bunu başka şeyde yaparız. Bu yani çünkü bir ya aslında bu, bir origin story. Kal El'in Kal El filmi. Evet. Superman de değil. Kal El filmi bu. Bundan sonra Clark Kent'e odaklanırız gibisinden bir film çekmişler. Aynen, aynen. Yani bu bir origin filmi. İşte, yani origin filmi olması gerektiği için işte bazı şeyler var. bu zamana var. kadar origin filmi dediğin şeyi hep daha çok aslında işte Clark Kent ondan sonra Superman olur şeklinde verdikleri için i̇şte, birazcık İşte evet. Şey o olur. bence güzel bir twist'ti. Çünkü şu ana kadar izlediğimiz Orijin filmlerin yüzde zaten normal bir insanken ya da loser bir insanken birden süper güç kazanıp da hani şey olduğu evet. bir durum burada tam tersi burada adam bu güçlerle geliyor zaten dünyaya tamam mı evet. ve bu güçleri yüzünden acı çekiyor bu güçleri yüzünden hani arayışta arayış içerisinde tamam mı hani bir sıfırdan yüze gitme gitme hikayesi değildi de zaten yüz ama o şey onu kavrama sürecini anlatıyor bir yandan evet. da yani. Dolayısıyla i̇şte hani orijinal hikayesi olarak yani Louis, da Lois Lane'i de çok beğenmedim. Yani ya ben Lois seviyorum Ya yani yaşlı gelmiş olabilir. Ee, yani sen Lois Lane Amy EMEDİM seviyorsun. ya yani orada için karışmamışsın da seviyorum. <gülüyor> Lois Lane karakterini de seviyorum. Yani hani de... Açıklama olarak da hani şunu söyleyebilirim katılan olabilir katılmayan olabilir ama hani Lois Lane karakteri hep çok sert yani şey çok güçlü bir kadın olmasına rağmen ve e, ev. Evet. Deli de sert güçlü bir kadın e, olmasına rağmen çizgi romanlarda veya işte diğer e, türevlerinde evet. hep elinde sonunda Superman tarafından kurtarılan bir kadın. Öyle tabii. Tamam mı? Hani bu, boş bir şişirilmiş bir kadın gibi geliyor bana o çizgi romanlardaki e, Lois Lane karakteri. Ha yeni 52 vesaire o modern Lois Lane hani bu kalıbın dışına biraz çıkıyor ama. Hı -hı. Hani, Ama abi en sonunda bu adam, kadın, bu, kadın karakter erkek tarafına kurtarılmadır mantığından dolayı. Evet. Yani. Ama evet. burada mesela tam tersini yapmaya çalışmışlar bir yandan. Evet, yani işte. her yönüyle yani fiziksel ve şey özel güç haricinde çoğu yönüyle Clark Kent'ten daha üstün bir insan. Evet. Ee, Louis Lane daha zeki, daha iyi gözlem yapıyor ve aslında. E, şey e, empati Şimdi, olarak insan insanlık olarak hani bir değerleriyle e, kurma ya da güven aşılama konusunda süpermane örnek olan bir karakter aslında. Evet, hani ben Talk yapmuştum. Evet. Yani ben zaten babamdan hani sen süper e, bir Babamdan insansın. öğrendim zaten. Daha sonra bir evet. şey gördüğünde, hortum gördüğünde, köpeği kurtarmayacaksın. Onu anladık. Evet. <gülüyor> babanı da kurtarmayacaksın Babanı da kurtarmayacan ama. Köpeği babanın hiç bırakmayacağım. Gebersin köpek. Abi böyle bir şey. Yok. Neyse. Neyse <gülüyor> o ölüm sahnesini de sevmeyen çok insan var. Ben oldu. çok sevmiyorum. Yani ben hakikaten çok sinir oluyorum. Böyle bir gerizekalık yok ya. Yani. Baba zaten gerizekalıymiş. Gebersin gitsin. Böyle bir şey olur mu ya? Köpeği kurtaracağım. Sen elleme. Ulan bir kere. Bırak, aa, sonra Clark gitsin. Hortum bile olsa kurtulacak yani herif. Yani bir şeyle görünmeyecek orada. Yani aaa hortumdan kurtuldu işte. Şans eseri kurtuldu. Yani ne olacak ki? Şans kurtulan yok mu ya. hortumdan? Yani böyle bir geze geliyor, Bırak sen dur orada. Orada dur. Bak yakında iyi orası. Ben gideyim öleyim. Yani böyle bir ya, köpek orası... peşinden bir de. <gülüyor> bir da de köpek kurtuluyor. Bu köpekler peşinden yani bıktın mı köpek peşinden? Ölen insanlar haddi hesabı yok. Yani köpek kurtuluyor bir de o kurtuluyor. Evet ya yani, o kurtuluyor. <gülüyor> bir de koşsa kurtulur belki. Değil mi? yani o böyle... Çok şey sahnesi yani. Yani genellikle e, hani çizgi roman müdavimlerinin işte, böyle işte e, Kafka eski veya işte diğer e, arkadaşlarımın e, söylediği noktalardan bir tanesi. Bir, hani zaten sen süper hızlı ve süper güçlü bir insansın. Tamam? Hani, evet abi o hızlı olsa kim hızlı girip onu? gelsen zaten kimse görmezdi bir. İki, e, Jonathan Kent'in ölüm sahnesi aslında hani Superman'in... Onca gücüne onca şeyine rağmen, e, ne kurtarabiliyorsun evet, sevdiğin? O o dersi aldı en kritik önemli nokta olduğu ve bu ikonik e, anı çaldıkları yönünde yorumlar. E tabii doğru. Herif kalp krizinden gidiyordu ve onu kurtaramıyorsun normalde yani. Hani bunu kurtarabileceğimiz bir sahne ama kurtarmıyorsun. Niye işte çünkü oradaki şey yapmaya çalışmış. İşte babana güven muhabbeti yapmaya çalışmış. Ya yani yani babana güvenle babanın kurtaramamak arasındaki bence iki karakter gelişimi çok daha farklı bir karakter gelişimi yani, yani benim e, filmle ilgili tek sıkıntım şu. E, Gidiyorsun tamam mı işte gerçek babanla tanışıyorsun yani en azından hologramıyla tanışıyorsun evet. tamam mı sen böylesin şöyle anneyi görmüyorsun Ana, ama o annen, ayrı annenin adı Lana bu arada ee, anneyi zaten filmde sikti siktir etmiş biz de siktir etmiş edelim. ama hayır, adını Lana koymuşlar evet. annenin Laura Laura yok. hayır an, Lana ya Lana diyor Laura ya. Ben Lana duydum <gülüyor> izlerken. Neyse ona bakalım. Ee, neyse. Çünkü o hani filmde Lana yok ya. Lana Lenk yok ya. Var işte. Şey otobüsün içinde var ya o kız. O Lana mıydı? O Lana. Ben onun adını da Lana anladım. Neyse. Evet. Neyse. ya yani filmde benim tek zayıf bulduğum nokta. Aslında bütün film boyunca bu Superman adlı şahısın yani Kalel'in... Film sonuna kadar bütün güçlerini tam tamına kullanamadığını görüyorsun. Evet. Tamam mı? Hani bu alttan verilmeye çalışılıyor. Daha bu güçlerini e, tamamıyla serbest bıraktığı Değil. ilk an. Tamam mı? Uçmayı da işte babasıyla tanıştıktan sonra öğreniyor. Zıplayarak. Zıplayarak öğreniyor. Hani bu güçlerinin farkındalığını birazcık daha vurgulamış olsalardı film içerisinde... ...o Metropolis sahnesi de birazcık daha yumuşatılabilirdi anladın mı? Çünkü ha. o da ne kadar güçlü olduğunu bilmiyor zaten. Ya hani bilmiyor ve abi ve ama ve yani şey, o Metropolis o... sahnesinin yumuşatılması gerekmiyordu. O Metropolis hayır, sahnesinin... Hayır. E... Yani açıklaması şu şekilde olabilirdi. Yani bu adam... Yani ile ilgili söylenen yani bence tek gerçek laf... ...çünkü güçleri falan sürekli değişen bir karakter aslında. Yani eskiden evet, evet, işte biliyorum. E, biliyorum, biliyorum. uçamıyordu. Ekleniyor, gelişiyor. Evet. Ha, eskiden işte Hit Vision'i yoktu, X-Ray vision yoktu. Onlar zamanla işte yazarların, çizerlerin eklediği özellikler. E, yani Superman sonuçta kendi güçlerin sınırlarını bilmiyor. Tamam. Ve ile ilgili bence tek doğru şey... Süpermen güçlü olması gerektiği kadar güçlü olan güçlü. bir karakter. Yani 100 tane Doomsday çıksa tamam mı? Tamam birincisinde ölür, ikincisine gelir başka bir güçle o 100 ya tane Doomsday'ı de öldürür. Süpermen tamam. yolu belli de. Kapatacak güneşi bak ne oluyor. <gülüyor> ha mesela o da sonradan eklenen bir karakter, yani şey özellik. Mesela eskiden. Radyasyon işte. Ha eskiden o yoktu mesela, güneşten enerjisini alıyor olayı yoktu. Yani uzaylı olduğu içinde. Ondan sonra, ha, evet, yani dünyanın işte yer çekim gücü daha az ha. ve o uzaylı. Altlar farklı, farklı. O yüzden yüksek zıplayabiliyor falan filan. Sonradan dediler ki işte güneş enerjisinden alıyor. İşte dünyanın sarı güneşi, işte kriptonun da kırmızı güneşi varmış. Sarı güneşin al, güneşten aldığı radyo. Tam da e mesela ben sen bir şey söyleyeceğim. Bak on da daha önce konuştuk, çok. daha hmm. önce konuştuk. Onu da açıklamıyorlar filmde. Ben onu da işte sevmediğim noktaların biri. E, bu kriptonlar, ondan sonra nasıl bu kadar şeyde süpermen kadar güçlü olarlar dünyada? dünya şeyini sonra güneşini almadıkları halde hayır, şimdi, zırhın içerisinde ağzı burnu kapalıyken ben hayvan gibi güçlü bunun kadar nasıl oluyor? Ya yani bunu konuştuk ama benim düşüncem şu ama senin düşüncen geçerli değil işte hayır geçerli sen ben şunu diyorum onlar ağzı burnu kapalıyken tamam mı hani dışarıdan sadece işte bazı şeyleri filtreleyerek alıyorlar tamam mı ama e, radyasyonun büyük bir kısmı yine geçiyor ama abiciğim bunu sorgulamıyorlar ki. Yani, hayır, yani sıkıntı, sıkıntı orada bak şimdi herif normalde dünya iniyor. Hı hı. O işte köy şey kasabalık işte üç tanesi. Demur orada potoküte küte giriyor abimlerine. hiç. Ondan sonra herif zikzak çiziyor, bin dam yapıyor, ağzını burnuna Ondan sonra o Zod geliyor. Ama bir dakika bak orada Zod geliyor. Aha. Tamam Zod'un bir ağzına burnuna çöküyor. Zod'un suratındaki şey yırtılıyor ya. Evet. E tamam Zod o yırtılıyor ve bir anda şeyi e, Dünya oksijen alıyor. işte ışığı almaya başlıyor. Bir Işığı almaya başlamış. İlişkin bir işte anda orada. şey değişiyor. Bakış açısı değişiyor. Hayır. Şeyi diyorum ben orada. Yani benim açıklamam şu. Orada ilk başta işte e, sesler gelmeye başlıyor. Tamam işte çünkü Hayır, expose, ses, oluyor expose oluyor şey. oluyor ama o onun radyasyonda çok fazla, belki daha fazla radyasyon alıyor. O ayrı bir zı şey. Ama koruyor zaten onları. Hayır, tamam. Radyasyonun %100 korudu radyasyondan %100 korunduğunu söyleyemezsin orada. Tamam da işte. Hani ben diyorum ki şu. De, tamam senin dediğini anladım ben ama. Hı hı. Senin mesela şey yaşamıyor. O zaman bir sahne olması gerekiyordu. Hı hı. Ee, mesela bunların ilk dünyaya indikleri anda. Böyle bir, bir, bir şey yaşamaları gerekiyordu. Anladın mı? Böyle bir, bir şey. Yani hani ne oluyor lan biz Vay be kuvvetlendik bir anda falan böyle bir şey demeleri yani gerekiyordu. Yani o sahne. Öyle ben... bir sahne yok. Bir anda bunlar böyle zaten sanki öyleymiş gibi geliyorlar. Ağzımın da çakmaya başlıyor. Ulan Superman orada neydi? Yıllardır oturuyor. Herif. Hayır ama zaten Superman dünyaya gelmeden önce babası zaten biliyor. Yani orada tamam yani ona zarar veremeyecekler ki diyor. Tamam işte ama o işte nereden biliyor? İşte onların güneşi bilmem ne, orası bilmem ne. 30 tane şey söylüyor. Tamam. Süpermen düşecek diyor. Bu herifler ama ondan sonra Hayır o bilginin zaten zotta olmadığını bilemezsin ki. Ya işte, da o... işte, tamam ama bilemiyorum ya. O çok mesela benim kafamı sinreden bir şey. Çünkü yani Süpermen'i biliyoruz ne olduğunu. A niye öyle olduğunu biliyoruz. Peki bu adamlar niye böyle? Zırhtan mı? Ondan sonra nerede aldık şeyi? Ondan sonra havasını yapmıyor. Bilmem ne yapmıyor. O zaman mesela niye uzay gemisi Orada da orada da kuvvetliler. Orada hiç kuvvetli olmasın. Orada da sağlamlar yani yine kuvvetliler böyle. Yani bir uzay gemisinde. O öyle bir sahne görüyor musun ki? Ya ağır bir dövüş sahnesi yok ama orada da herifler sonuçta şey der yani hani böyle kendilerine eminler falan. Tamam. Onlar tatılı... asker ama yani o sonuçta. Ya askerdi abicim. Bilmiyorum bana bir yani bir eksiklik var orada. O eksikliği kapatacak hiçbir şey söylemiyor film boyunca. Ya hani ben... Desen ki genetik olarak bu adamlar hayvan. Hayır. Zaten Kriptonda bir... da hayvan değiller. Yani... <gülüyor> yani zaten hani benim filmle ilgili sevmediğim bir nokta daha o da şey... Kripton'da bu Jorrel'le Zod dövüşürken Jorrel aslında Zod'un ağzına sıçıyor. Ağzının bulunuyor. Evet. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? O herif genetik olarak asker olması için üretilmiş bir evet. e, yaratık. Sen de sadece... Sen de, evet, bilim adamı olarak üretilmişsin ama... Yani sonuçta senin genetik olarak daha güçlü olman lazım, değil mi? Evet. Daha stratejik düşünebiliyor evet. olman lazım. Bu herifin de fiziksel Benim yönünden yönünden ziyade zihninin daha gelişmiş olması lazım evet işte. Ama orada zod asın burnunu kırıyor. Yani hepsi Asker olarak zaten yetişiyor. Sadece bu arada değişikleri buruşuyorlar. Ya yani o da olabilir çünkü yani zaten işte yani böyle sa uğur, film sahne uğur, arkasında zıvır eksikler var yani. Ama çok önemli eksik... değil. Ama nasıl çok önemli? Beni rahatsız ediyor. Ya yani çok önemli değil bir ve yani. Mesela ben onun cevabını kendi kendime kafamda... Yani çünkü eski tamam sen onu kendi kendine kıtına uydurmasın yani cevabı da. Hani şey... Mesela bak eski şey düşün, e, Süpermen'i düşün. Ondan sonra Zod falan şeyden geldiğinde, e, Phantom Zone'dan geldiğinde işte süper güçlü oluyordu. Çünkü dünyanın bütün işte o enerjisi yani Süpermen'in şey oldu, e, maruz kaldığı bütün her şey o da maruz kalıyordu. <Gülüyor> Ve işte onlar süper güçlü oluyorlardı. Ama bunu Hı -hı. gösteriyordu diyordu işte böyle ha bak ulan biz de manyak olduk falan diye böyle ağzı burnunu kırmaya başladılar ki, hani Tanrı olduk burada diyorlardı Hı -hı. yani o Tanrı kompleksiyle zaten işte Süpermen birbirine giriyorlardı. Şimdi burada da herif işte ben Tanrı olacağım demenin nasıl oluyor? O değişik... hay, Madem öyle o değişikliği gösterme. Yani şimdi mesela filmin o son dövüş sahnesinden önce zot ağzı burnunu çıkardığı için Hı -hı. maalesef her şeyi bir anda algılıyor, kendi kafasını oturtuyor, hı hı. sonra süper hayvan gibi güçlü oluyor değil mi? Evet. E, peki o sahne niye göster? Yani o sahne de mesela o zaman tutarsız kalıyor benim o kafamda. O sahnenin tutarsızlığı... Çünkü sen zaten güçlüsün. Hayır işte o değil. Yani gözünden o adaptasyon dengesiz şey... ışın çıkaracaksın diye mi daha güçlü olduğunu zannediyorsun? Hayır. İşte oradaki sahne aslında şunu demek istiyor. Sen Clark Kent olarak tamam mı? Hani bir yol gösterici olmadan güçlerini belli bir kontrol altında alman senin 30 sene sürmüş. Değil ha. mi? Ama ben genetik olarak zaten bir asgar olarak doğmuşum ve bu bütün kapasiteler ve hani kendi kendimi kontrol etme eğitim seninkinin çok çok üstünde. Tamam mı? Hani bir ahvalladım iki üç defa ama artık ben bunu e, genetik yapımdan dolayı ve aldığım eğitimden tamam, dolayı onu anladım, onu anladım da. kontrol altına alabiliyorum ve senden daha iyiyim diyor. Tamam da benim takıldığım noktayı çözmüyor işte o. Ya benim ben takılıyorum ne yazık e o da. Yani çünkü o o onu ya bir saniye var abi üç saniyelik şey gösterecek tamam mı? Onu göstermemesi e, şey akışındaki ondan sonra insanın kafasına takılıp kalıyor. Ya benim mesela takılıp kalıyorum. bir yani. çünkü zaten hani, hani dediğim gibi bir jural zaten filmin en başında Clark'ı gönderirken dünyaya hani orada zaten süper bir süper bir e, hani tanrısal bir güce sahip olacağını biliyordu bir. Tamam ama işte iki, bu Krypton'un ondan sonra havası taşı. ...suyu bizimkine de yaramıyor ya... Ha. ...onu göstereceğiz diye... ...işte o maski Muhammed'in getirmişler olaya... ...asılım heriflerden herhangi o bir fiziksel şey. göstermemişler... O daha saçma bir şey yani... Niye canım? Clark Kent'in e, onların atmosferine ayak uyduramaması... O gayet mantıklıydı bence. Bence o çok saçma bir şey çünkü adam zaten... ...atmosfersiz ortamda yaşayabilen bir adam... ...yani nefesini ya, onu tutsa etki ama, ol, etkilenmeyecek tamam yani. Onu anladım ama... Partik, ...yani şey... ...yani adamın sonuçta... yani işte Krypton taşı dediğimiz abuk ukşeye aslında şey, şey tamam. engelsiz ya. O o o mantığı anlıyorum. Zarar veriyor ya. O mantı e atmosfer ona zarar veriyor demek. Bence mantıklı. Hatta bence filmdeki en mantıklı şeydi o yani. Hayır ya yani o o mantığı anlıyorum. Yani Ama şu o taş sokubacaklarına göre. Vay <gülüyor> <gülüyor> şaka falan yapmayacaklarına <gülüyor> göre yani. <gülüyor> ya yani onu anlıyorum. Ya yani o o o mantık zincirini e, anlıyorum. Hani e, zavallım tamam mı? Dünyaya gelmiş bütün gezegeni yok olmuş ve tek zayıf noktası aslında gezegenin kendi öz gezegeninin parçaları evet. tamam mı ki bak onun için yani o kontrastı yapmak istediklerini anlıyorum fakat da bak bunu açıklamak için tamam mı atmosfer lan bu yani bir radyasyon e, evet, evet, saçan tamam. bir taş parçası değil tamam ama tamam aynı şey atmosfer denen şey aynı zamanda adamın işte şey yani kendi evinin bir parçası o da yani tamam ama yani Adam atmosfersiz Yaramıyor. ortamda yaşayabiliyor yani adam orada nefesini tutsa hiç nefes baş... almasa tamam mı? Nasıl nefesini tut... <gülüyor> ne yani? Ay uzayda Abi. ne yapıyor bu herif yani? Hiçbir şey yapmıyor ki. Uzayda uzay ayda. Nasıl uzay <gülüyor> ayı Uzayda da nefes almıyor bu herif. Ya abicim uzayda nefes almasın da ee, <gülüyor> yani, yani Orada da nefesini ortamda... tutabilir. Ama nefesini tutup ne yapacak yani? Saçma, saçma aile nefesi tutmak değil sadece. Yani sen de, oksijeni veya işte havadaki şeyi sadece nefes aldığını zannediyorsun. Tamam. Aynı zaman erişim vücuduna da belki giriyor. Nüfuz ediyor nefes yani. İllaç edeni nüfuz. Nüfuzlu geçtim. Şöyle bir annesi şey de var. Ee, bunu açıklamak için bak tamam bunu bu böyle. Bunu açıklamak için annesi uğraşmışlar. Filmin bir yerinde şey muhabbeti yapıyorlar. Annesi ha. hasta olmuştu. Hastaydı. Zor nefes alıyoruz diyor. Bak bunu söylüyor. Sonra filmin ilerisinde işte bizim atmosfer yüzünden böyle güçsüz düşmüştür diyor. Ki yani de bunu onaylıyorsun. Hı hı. Arkadaş alanların niye ona dünyada zırh içerisinde Superman kadar kuvvetli olduklarını söyleyecek bir tane sahne koymuyorsun ya. Ama onu zaten bence diyor zaten ya. Demiyor arkadaş. Oradaki, kadar herifler, her şey... bak karşısındaki... bak oradaki herifler uçmuyor tamam mı? Zod her şeyini çıkartıp da aa diyene kadar hiçbir... Ee... Krypton'lu uçmuyor. Ama tamam aynı güçteler neredeyse. Bir bok yani, olmuyor yani. Yani tamam, daha güçlüler ama hani o dediğim gibi sınırlı yezırtlarından geçen sınırlı radyasyon Ar üzerinden olabilir. Geri tamam zekalı ve şey olabilir. Amerikan halkıyım. Bana, bana, ne? bana ne Bana ne? Beni ilgilendirmez. Zaten bak, eee Jorel. Jorel biliyor böyle bir şeyin olacağını. İki Zaten gemiyi Jorel tasarlamış, tamam mı? Ha ya yani o, o sahne var. Hani Lois Lane ya anahtarı. Evet. Bu gemiyi attım ben yaptım diyor. Ben benim beni... O yüzden o gemi zaten e, uzaydan dünyaya Peki, doğru ta, gelirken bunları, bunları Demiştir onlara. Ha, bunu... Siz buraya indiğiniz ha, zaman sizler güçlü olacaksınız kardeş. Bunu <gülüyor> Demiştir. Yani onlar biz burada bence... anlaşamadık. Siz de yazın bir şeyler. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Ee, bu konuda. Ya zaten bu muhabbeti daha önce yaptık. Ne yaptık? Filmin sonuyla ilgili söyle, şu bu düreğin incelemesine geçerim oğlum. Filmin... Tamam tamam. Anma konuştuk filmleri. <gülüyor> Seviyorum abi. Seviyorsun anladık da yani. Seviyorum abi. Seviyorsan git konuş bence. <gülüyor> <gülüyor> Hoş konuşuyorsun ama Evet konuşuyorum. <gülüyor> filmin sonuyla ilgili söyle bakalım. Filmin sonunda ne oldu? <gülüyor> ya filmin sonunda Nehra Metropolis'i yeniden diktilerdi, ee, Daily Planet'e o herif e, işe girdi. Ya oraları zaten dur bakalım. Yani, Metropoliste ayrı... kaç kişi öldü? Ne oldu? Ne bitti? Metropolist boş muydu? Acaba bence prototip büyük... miydi? Maket miydi? Neydi anlamadım. Yani, yani. Bence o kadar da çok insan ölmemiştir. Yani. Belki de şeydi bu bizdeki ondan sonra var ya hani e, neydi lan? işte böyle ondan sonra maketleri var ya Türkiye'deki falan güzel binaların tarihe falan. Onun gibi bir de belki. Yok ya dedim. ama ne bileyim bence şeydir. E, zaten o, o uzay Metropolis... gemini, gemisini gördükten sonra kimse işe gitmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Kim Çocuk kaç ha. kaç evine git. Televizyonlar izle. Evet herkes evinde ya. oturuyordur yani. Abi. Çok insan da ölmemiştir. <gülüyor> yani şey... Metropolisi geç şimdi. Metropolisi zaten bence çok çözülmesi zor bir vaka. Tamam. Çünkü alacaktın o vatandaşı. Dünyanın bir yere götürecektin. Orada dövecektin. Niye Metropolisi'ne dövüyorsun? Ya, çünkü e... çünkü da bir bok olmuyor zaten. 3 tahminen yıkıyor. Herif bir boku Yok işte adam çömez daha. O kadar düşünebilecek kapasitesi yok henüz. Kafasınız <gülüyor> Yani böyle bir şey olur mu abi? Oksijen yetmemiş herife işte. Daha fazla <gülüyor> vermek gerekiyormuş. Kafa çıkmak. Kasları yapıyor ama kafa boş. Ama yani daha orada yani Herif Dost, daha, geliş, daha geliş, gelişme kırk evresi. Kıprın ekmek yemesi. Aha, aynen. De, gelişme evresine bak. Gelişeceğim diye bir şehri yıktım. <gülüyor> ya ben daha gelişememiştim ondan oldu. Yani öyle, öyle. Tamam ben en sonunu söylüyorum. En sonu derken? Zodo öldürdüğü sahneyi söylüyorum. Ha bence Zodo ölmemiştir. Ya tamam bence de Zod'u de olsun yine de Zod'u öldürdüğü sahneyi evet. söylüyorum yani. Ya bence tamam Süpermen'in şu ana kadarki e, sembolize ettiği her şeye ters bir sahne. Yani işte. Ama bilmiyorum. Belki bir karakterin modernleştirilmesi için e, atılması gereken bir adım mıydı? Değil miydi? Tartışabilirim. Şimdi, hani ben %100 ona katılıyorum demiyorum. Hani orada Zod öldürülmeliydi ya da öldürülmemeliydi e, konusunda ben biraz kararsızım şu anda. Hani öldürülmese daha iyi olur. Ya yani şimdi herifi durduramıyor. Aha. Yani orada işte lazeri götürüyor elif. ağzını ne yapabilirsin, işte kafasını yukarı doğru kaldırırsın, yukarı gider lazer falan filan. Ama elif durmuyor yani. Hı hı. Zaten durmayacağım diyor. Evet. Durmayacağım. Adam ölümü yani. ne yapıyor zaten? Durmayacağım, yani. Beni onu Beni öldürmez. Ha ha işte. Durmayacağı için orada onu öldürmek zorunda kalıyor. Evet. Yoksa durmuyor herif yani. Ya ya orada çok yok. insani bir karar veriyor. Anladın mı? Ya bence insani bir karar değil mantıklı bir karar veriyor. Hayır, hayır yani belki Süpermen olarak o karar verme pozisyonunda olsaydı o başka bir şey yapmaya kalkardı. Anladın mı? Belki hani boynunu tutuyor ya bir elinde i̇şte gözüne güneşe götürüldü. Lan ha mi? güneşe. En <gülüyor> güneşe götürüyorsun. <gülüyor> yani ya. zaten nereye gitse güneş. <gülüyor> Bu daya çıkma yeteneğin varsa hepsini güneşe götür. Yani işte böyle oluyor. Çünkü Superman biliyorsun herkesi güneşe gönderiyor. Evet. Yani. Ama güneşe de gönderemez. Çünkü güneşe yaklaşıkça o da güçlenecek. Sen de i̇şte güçleneceksin. Saçmalık. Ya o yüzden de götüreyim. Ama onu düşünüyorum. Ette parayı düşünmeden. Yani. <gülüyor> Neyse. Ya oradaki... ...bir karar anı işte evet. Ondan sonra işte orada, orada insan orada orada bir karar dökarlı, veriyor. Tamam kaçmayan mal insanlar var. Ama Daha onlardan yatıp kaçsın. Geliyor, kaçmayalım en iyisi diye duruyorlar. Ya Hollywood'un beceremediği sahnelerden biri. Neyse. Ee, çünkü yani Hollywood'u bunu böyle oturup yazarken... ...diyorlar ki... Biz bunları herhalde şey öyle diyorlar herhalde. Yani. yani biz bunları temel alalım. Yani temel aldık nedir? Amerikan halkı salaktır. Ondan sonra bu tarz standeleri sorgulamazlar. Bunu sorguya sorgulamazlar. Avrupalılar sorgulamazlar. onlar da sittireb. Bizim zaten Superman bizim. Böyle yazalım bu sahneyi. Yeyen yer. Süpermen'in önemli olan zaten yani, Süpermen sahne. Yani mainstream Hollywood'un zaten derdini çıkış Amerika yok dışı kim, yok yani. sunuyorlar. Evet. Çıkış yokmuş gibi sunuyorlar. Oradaki yani mainstream Hollywood'un zaten Amerika dışında bir şey yok. Yani bir hedef He, kitle bulma işte gibi böyle, çabası yok. İşte bu bir insanın sinirine dokunuyor. Böyle çok mükemmel olması istenen bir film. Bu yüzlerden bu tarz şeyler yüzünden böyle iyiyor yani içini. Neyse. <gülüyor> evet, Orada giriyor Zod'u öldürüyor. Zod ölmez bence. Ben filmin sonunda Zod'un yaşadığını gösterdikleri bir şey bekliyordum. Onu da yapmadılar. Onu da sinir oldum. Neyse. Ha, kreditin sonuna kadar bekle Abi, kredit bekle. Yok. Kredit yok. kredi sonu yok yani. Marvel yapmış bir bu şeyi. Ama sen de yapamıyorsun arkadaşlar. Ya. Acaba sen de mi izlesek? Çünkü ben kredinin sonuna kadar beklediğimi hatırlıyorum. Çünkü. Ben de bekledim. Ama yok. Yoktu. Yok bir şey. Işte. Hatta ben internetten aradım. Evet, yok evet, dediler. Aynen. Ama ben yine de bekledim. Aynen. Bekledik işte. Yok yani. Çıkmaması da sizin bu konuda neyse. Ee, ama filmin sonundaki o sahne yani mesela hani çizgi romanında yazmış çizmiş olan insanlardan ondan sonra mesela yorumlar okudum ben Hı -hı. onlar bile hani her şeyi kabul ettim ama filmin sonunda ayağa kalktım diyen tipler olmuş yani böyle yani tamam zaten süpermen e, süpermenin süpermenliğini bir kere birini öldürmüş olacak o da zodu öldürmüş olacak aslında de bundan sonra daha bir kimseyi öldürmez aynen zaten. aynen yani o temeli atmak için belki e, zodu öldürmeleri gerekiyordu yani ileride, ama ileride belki ben hayatım bir kişi öldürdüm. o da mecburdu falan. Ha, belki diyecek. İki masasında falan, onu belki. Ama ne bileyim, hani ben de o şey yok o Superman nostaljisi yok tamam mı? Superman mutlak iyidir. Superman her şey yani boy scout'tur. Hani ben çok büyük bir Superman hayranı değildim zaten. Onunla büyümedim ben. Yani, yani ben daha Superman çok Batmancıyım. Yani o yüzden insanın Hı -hı. ya da işte bir süper geçmiş? kahramanın karanlık tarafında olması gerektiğini inanıyorum. Yani, yani özellikle insansa o karakter bir şey hasarlı bir yanı ve yani sen bütün ırkın gezegenin yok olmuş. Tamam mı? Bunu öğrenmişsin. Tamam mı? Ve e, sağ kalan birkaç tane e, akraban gelmiş ve şu anda evde hitap ettiğin gezegeni yok etmeye çalışıyor. Peki şimdi şöyle bir şey daha var. Sen bu noktada tamam mı? Hani illa bir e, şey noktası, kırılım noktası yaşaman gerekiyor. Ne, kırılım kırılım noktası kadar tanrısal, gerekiyor ama. Tanrısal bir karakter olursan o ki daha o pozisyonda bile değilsin. <gülüyor> tamam mı? Hani sen e, ben kimim? Acaba burada ne işim var? Şey dertleriyle dünyayı gezen bir adamdın yani 2-3 gün öncesine kadar. Hani ben bu kıyafeti giydim diye ben dünyanın kurtarıcısı olacağım e, düşüncesiyle çıkmış bir adam da değil. Anladın mı? Anladım. Peki şunu, şu açıdan düşünelim. E, yazar çizer ekibi bu noktayı niye getirmiş olabilir sence? Çünkü bu noktaya getirmek son değillerdi. Yani evet. sonra Superman'in Zod'u öldürmek zorunda kalacağı bir seçim yapacağı bir noktaya getirmek zorun değillerdi. Ama sonra 1500 tane yok veriyor. Yine Phantom Zone içerlardı, oraya tekmelerlerdi. İşte yani... Ben de şunu düşünüyorum. Hani tamam belki 80'lere kadar, belki 90'lara kadar e ki olan dönemde büyümüş yetişmiş insanların kabullenebileceği bir nokta olabilir o Superman'in hani <gülüyor> her şeyden arınmış mutlak iyi olabileceği. Her şeyden yırtmanın bir yolunu buluyor. Öldürmeden. E, ölüme, ama, ölüme gelmeden. Ama gelmeden. şu anda yani kendimize bak. E, hani biz o kadar aslında işte e, medyadan, filmlerden, işte pop kültür yüzünden o kadar e, şey hani Türkçe kelimeyi arıyorum. Aklıma gelmiyor. Hani Dissensize derler ya. Arınmış bunlar. Ya arınmış değil de aşınmış ha. artık tamam mı? Yani yıpranmış yıpranmıştan ziyade işte atıyorum babamızın neslini korkutmak için bir hayalet koymak yetiyorken hı hı. tamam mı bizi korkutmak için bir hayalet koymak yetmiyor. Yetmiyor anladık. Anladın mı? Yani o hayaletin birisinin içine girip tam içerden patlaması böyle gözlerinden evet. kan fışkırması falan gerekiyor ki Aa, yani etkilen, etkilenmiyoruz evet. kolay kolay. Evet. Yani bir de bizden sonra gelen nesli düşün. Bizden daha fazla şeyler. Hmm. Folloslar evet. yani. Evet. Tamam mı o konuda? Anladım. Yani adam e, 8 yaşında internette gezerken işte e, ilk pornosunu 8 yaşında izliyor belki o çocuk anladın mı? Ya da yani yeni neslin Süpermen'i ondan sonra Birazcık gerektiğinde daha, öldürmeli diyorsun. Hayır. Gerektiğinde öldürmeli ziyade bunu aklından geçirebiliyor olması ve bunda, bu hatası üzerinden ders alıp alarak hani o... Tam cezaladırma. O şeye gelebiliyor olması lazım. Aynen. Anladın mı? O ee, şey... İşte Superman şimdi bu filmin sonunda öldürünce, <gülüyor> bu öldürme tadının şeyine varıldığı için Asırı yeni ha. filmde daha çok adam öldürüyor olacak. O zaman Batman gelecek. Hayır şimdi ya mesela... Hayvan öyle... Belki de şunu <gülüyor> diyecek yani. Hasiktir yani. Öldürerek bu işi çözmek çok kolay, çok, çok basit. <gülüyor> Bunda mı ulaşacağım? Ha, çok basit. Fakat ben bu çizgiyi bir daha aşarsam. Biri de beni, de, beni yer. Ha, belki ben zod olacağım. <gülüyor> korkusuyla yani. kendini frenleyici bir nokta olarak Oo, görecek o Çok Belli kalam. bir şeyden sonra. Ha, yani onu vermek zorunda belki artık bu yeni nesile. Anladın Bakalım mı? işte ya. Çünkü biz zaten kabullenmişiz. Süpermen mutlak iyi. Evet. Bu durumda biz bu ilk bakışında bu verecek miyiz? Bence verelim. Puanlama mı verelim yoksa bunu almalısınız, almamalısınız, setmesiniz setmemelisiniz mi yapalım? Evet, hayır mı? Yani? Ya bence kesinlikle alınması gereken bir film. Almış tamam e, Beni Blu-ray olsaydı ben alırdım. Direkt konuya girdim <gülüyor> Diyorum ki puanlama sistemini evet, hayır mı yapacağız yoksa e, puan mı vereceğiz? Bence evet, hayır. E, bence evet, evet, hayır yapalım. yapalım. Puan vermeyeyim, zıplasınlar yerlerini. <gülüyor> ya da e, Felicia D'nin yaptığı gibi ben buna... Ha, ee, elma veriyorum. Evet, saçma. Ha öyle saçma saçmalıkla... Onun kırmızı dom veriyorum. Ya öyle, öyle saçmalıklar yapma. O da gerizekalı bir şey oldu. Evet veya hayır diyelim. Tamam, evet benim moy'um. Ben de eğer süper yani şey nasıl diyeyim? Superman seviyorsanız ve veya işte bu tarz filmleri seviyorsanız diyelim. Çünkü herkes Superman sevmek son değil. Belki herkes sadece Batman seviyordur yani. Ee... O zaman kesinlikle alınması Tekrar tekrar sevilmesi gerekiyor Zaten şimdi bu içeriği anlamında evet. Konuşacak olursak e, Hani e, o açıdan da çok zengin bir içeriğe sahip O yüzden de e, alınabilir e, Bir ekstrası yani, yani ben şey bilmiyorum Her burayı iyi olmuyor ya çünkü. Yani ki, ne kadar içerik oluyor ekstra oluyor bilmiyorum ama Hani mesela burada e, Üç tane sahne arkası e, Şey üç, var Üç tane şey yapmışlar işte bir tanesi neymiş ee, işte karakterleri tanıtıyor. Superman'i evet. falan. Bir o tanesi o tanıtıyor. antrenman sahnelerini evet. anlatıyor. Yani ben şey açısından beğendim şimdi ekstra tamam içerikler hepsini koyuyorlar ama hı hı. mesela işte Airman 3'te de vardı hani. Hı hı. Yani Airman 3'teki mesela yapım sahneleri falan çok orada bir üzerseldi. tane işte, i̇şte bir sadece bir saniye uçak sahnesini anlatmıştı evet. falan filan. Ama bu biraz daha sanki genel. daha detaylıydı. Yani i̇şte detaydan ziyade daha genel bir bakış var. Işte daha çok şey gösteriyordu. Yani hani çekimlerden daha çok sahneler gösteriyordu. Evet. İşte yeşil ekranın önündeki o çekimleri işte Aynı. o devir sahneleri nasıl çekmişler e, işte ne nasıl çalışmışlar falan yani o e, wire action sahneleri izlemesi çok keyifliydi evet bence. evet yani işte onları mesela görmek ben mesela böyle şey görmeyi seviyorum çünkü insan seviyorum. hakikaten bir filmi seviyorsun böyle vay anasın herifler nasıl film yapmışlar diyorsun yani öyle bir noktaya geldik ki artık işte bazı sahnelerde gerçekte cca'yı yani bilgisayar efektini hakikaten anlayamıyorsun evet. yani mesela işte herifin <gülüyor> zodun zırhını komple CGI yapmışlar yani. Evet, ee, adam bir dolaşır çıplak üstünde tight var. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> sonra adamın üstüne bütün zırhı oturtmuşlar mesela. Mesela filmdeki e, şey pelerin sahnelerin %99'u CGI. E, yani tabii. Ama Superman'in normal yürüdüğü, bütün yani normal hareket ettiği bütün sahnelerde evet. adamın arkadan komple kıyafeti yani, var. Hızlandırılmamış bütün sahneler evet. gerçek. Evet. Hızlandırılmış sahneler CGI ama evet. o CGI gerçek geçişini çok iyi yapmışlar bence. Çok çok iyi yapmışlar. Yani mi? en azından şu ana kadar gördüklerimizin arasında Aynen. en iyisi. Yani ki bu kadar ani aksiyonun olduğu yani böyle hızlanan, bir anda evet. hızlanan e, işte o ışık hızında sanki aksiyonun olduğu bir şeyi için gayet iyi. Ve hani adamları da mesela full CGI yapmamışlar. Evet. İşte dövüş sahnelerinde arada böyle bir nefeslenen, soluklanan o anlarda o hakikaten o adamları o saniye çekmişler gerçek adamlar. Yani full CGI olan sadece benim hatırladığım bir tane karakter var. O da e, Smallville e, şey e, yani kasaba merkezindeki dövüş sahnesini hatırlıyor musun? Evet. Dana gibi İlk, olan var. E, dana gibi olan var. O, o full, mesela full O full CGI. <gülüyor> full CGI karakter bir o var. Değil Diğerleri anladın. hep şey. Evet. evet. Mesela şey bütün askerlerin olduğu bütün sahnelerde gerçek, gerçek asker, asker kullanmışlar. Yine mekanda çekimler yapmışlar. Hani evet. Tamamen yaşayerek şey ekran önünde yapmamışlar. Sürekli çekim yapmamışlar. Sadece Mekanlarda işte çekim o yapmışlar. şey e, petrol, mekandaymış falan. <gülüyor> petrol e, ne derler ona? Petrol platformu vardı ya bir tane işte. Ha, evet evet. O, o CGI tabii o CGI, ki. Full o, CGI. o o su yolu da çekim. İşte Metropolis full CGI tabii ama ki. kasaba %90 gerçek. Gerçek. Eee işte tabii ufak tefek sahneleri icadine çekmişler. Hı hı. Adam hayvan gibi çalışmışlar, yani, çalışmış Henry Cavill. Evet, ben Henry Cavill ve diğer işte o aksiyon sahnelerini çekmek için yaptıkları ön hazırlığa yani büyük saygı duydum. Evet, yani aynı <gülüyor> İzlerken. Yani... Ki yani herifin de aslında düşünürsen o kadar çalışmış çalışmış, çalışmış. Yani üç sahnede mi gözüküyor aslında çıplak olarak vücudu? Evet. Ya üç sahnede falan oaa diyorsun böyle bakıyorsun. Ama şeyi görüyorsun yani o aksiyon sahnelerindeki e, hani büyük ölçüde kendileri yapmış ya evet, evet. aksiyonları. Şey yok, stand stand çok, çok fazla yani. kullanmamışlar ve onu görüyorsun hakikaten. Ve o işi yapmak da o kadar kolay, kolay değilmiş değil yani. Değil. Yine hakikaten insan fiziki olarak hazır olması gerekiyor. Fizik o kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü o seni çekiyor, itiyor. Hı hı. işte havada böyle yine Superman gibi, Thanos böyle bir hani süpermen o duruşu. ne der, duruşu var ya böyle. Hı, ne oluyor? Dünya sonu geliyor oğlum. Birds Aman Tanrım Superman gibi. <gülüyor> Yoksa bir kuş mu? Ne o? <gülüyor> <gülüyor> uçak, uçak. İşte böyle o Superman duruşu, pozdan pozları falan. <gülüyor> Onları hani yapmak için ya tabii bayağı çalışması gerekmiş adam. Ve hayvan gibi olmuş herif. Hayvan gibi olmuş. olmuş ve hani şey kıyafet çok büyük de çok güzel durmuş işte. Saygı duyuyorsun ya yani, o kıyafeti giyindiğinde. Ha bu herif Superman. Diyorsun yani. Aynen. O... o bile yetiyor aslında. Evet. Yani İyi olmuş. Yani döviz sahneleri hakikaten... Emek harcamışlar bayağı. Hakikaten iyiydi bence döviz sahneleri. İşte Zack Snyder'ın tabii evet. tecrübesi önemli. Yani yeşil adamın yeşil ekran tecrübesi bayağı olduğu için... Kesinlikle. Ee, o sahneyle bayağı iyi çekilmesini sağladı. Hayır şey falan çok güzeldi. O bazı aksiyon sahnelerini şey yapmışlar. Bir ee, hani aksiyon o pratik yaptıkları, prova yaptıkları sahneyle... Gerçek film sahnesinin hani üst üste getirdikleri evet. anlar var ya. Evet. Yani birebir çalışırken görüyorsun. Tabii ve tabii. Ve o birebir örtüşüyor ve hani çalışırken tabii gerçekten o insanlarla ya da o CGI ile birebir yüz yüze değilsin. Değilsin evet. Ama o aksiyonlar o kadar iyi oturmuş ki. Aa işte, mesela o şey. İnanılmaz teknolojiler var. Evet. Kafkaesque'de mesela bizim en sevdiğimiz e, görüntülerden bir tanesi şeydir. Hani Superman'in Uçmak için ya da havalanmak için herhangi bir ön hazırlık yapmadan havalandığı sahneler var ya. Evet. Mesela... Judy'ye <gülüyor> gidiyor. Judy'ye gidiyoruz değil. Hani mesela e, Metropolis'te bir sahne var. Bina yıkılıyor Hı -hı. düştüğü yerde ama Superman öyle havala kalıyor. <gülüyor> Hangisi o ya? Yani Zod'la kapışırken tamam. mesela. Ya da işte o e, Smallville e, şey, kasaba merkezinde evet, evet. E, şey sahnesi var. İşte e, kız geliyor, vuruyor. Superman yere düşüyor. Evet. Yerden yükselip kaçacak tamam mı? Ondan sonra o kocaman olan herif... ...tekir evet. ayağından evet, vuruyor evet, evet. falan. Yani o neler falan... Bayağı... Ya hakikaten havada uçuyormuş. O Aynen, yer evet. çekimine karşıymış gibi o hissiyatı Aynen, veriyor değil mi? Evet. Yani sanki böyle çok bir efor sarf ederek zıplayıp o yer çekimini yeniyor değil de öyle değil, o kadar rahat artık evet bir şekilde yer çekiminden bağımsız hareket edebilen bir insanım ki havasını veriyor olması, verebiliyor olması çok iyiydi bence. Evet o wire work denen şeyi bayağı iyi yapmışlar. İplerle evet. artık ne yaptılarsa evet. çok iyi yapmışlar ve herif de işte tabii gerçekten vücudunu Hı -hı. iyi kullanarak işte o etkiyi sana yaratmış yani. Ve bence kız çok başarılıydı. Kız da bayağı, o, bayağı Şey var ya 14 sağ kolu. saniye falan da çok iyiydi. Çok başarılı e, hani şey de yapmışlar. Hani e, bu adamlar nasıl dövüşür? Niye böyle evet. dövüşürün de bir analizini yapmışlar. Tanrı gibi yapmışlar? işte o dövüşme olayını arkadan şey. vurdu mu böyle 3 blok mesela indiriyor. Mesela Superman çok eğitimli bir dövüşçü değil. Ha. O yüzden mesela daha büyük hareketler evet, evet. yapıyor. Tamam mı? Daha güç temel... Sadece güç vuruyor evet, yani. Güçle güç vuruyor. Ama mesela Zod'un hani askeri eğitimi olduğu evet, için daha... daha korunabiliyor. Daha korunabiliyor ne bileyim. Daha efektif ve şey stratejik vuruşlar yapmaya işte adam şey kendini öyle eğitmiş... Evet doğru. Hani bunları hani hem filmde görüyorsun bir de bu sahne arkasındaki açıklamaları görüyor. Ya siktir hakikaten öyle lan falan diyorsun ve hani hoşuna gidiyor Aynen. adamın. İşte o yüzden <gülüyor> biraz daha dediğim gibi zengin bir, bir şey, özel seçenekleri var benim Çünkü bu tarz şeyleri sana söylüyor, bu tarz ince şeyler yani daha doğrusu söyleyelim. Ee, doğru içerikleri doğru şekilde yani içerik planlamasını bence güzel yapmışlar. Hani böyle e, uzun uzun anlatırsız sıkılırsın böyle karşısında evet. öyle değil. Önemli noktaları en iyi şekilde en doğru sahnelerle birleştirip yani kimle çalıştırırsa o çalıştıkları kişiler. Evet, evet. Bence gayet güzel bir özel içerik şeyini e, toparlamışlar derlemişler evet. Çünkü o işte tabii Gerçi iş. ben o üçüncü şeyi çok beğenmedim. çok ile ilgili olan kısım biraz yavandı. Evet. böyle çok e, çocuk yapmış yani, evet. Gereksiz o çok gereksiz de. ama onda önce o iki tanesi, evet, bayağı güzeldi. Iyi. İşte şey var 75. yıl e, animasyonu var. 75. yıl animasyonu zaten biz haber olarak paylaştık, ha, paylaştık. Ayar da zaten önce. vardı, burada da evet, var. orada e, e, biz X Snyder parmağı da var orada e, ve Tim Bruce Tim les X Snyder'ın yaptığı bir Superman 75. yıl dönüm animasyonu hmm. kısa animasyonu. Olan 75 yıl olmuş. olmuş yani değil mi? evet. Superman çıktığında Doğan adam şu an 75 yaşında. <gülüyor> Superman ilk sayısını okuyan adam 75 yaşında. Yok yani Superman ilk sayısını okuyan yani zamanında okuyan adam şu anda 78. Işte yani, 70, zamanında okuyan. Hani 70 e, ne, 78'i lan? Hani 80 yaşında 5, falan mısın? Evet, 5 yaşında, yaşında okumaya <gülüyor> başlamış olsa 80 yaşında. Evet, yok. 10 yaşında okusun değil, 85 yaşında. Yani, İyiymiş. O herif ölmüştür. <gülüyor> yani Zaten ölmediyse de bu filme gidince ölmüştür. <gülüyor> o nasıl burayı var? <gülüyor> Hakika ya da sonunu görüp ölecek. Onun onu onu böyle bir şey sor. yapmak lazım aslında. Superman işte Action Comics number no. zamanında çıktığı gün okuyan insanlarla bir röportaj yapmak lazım. Aynen. O da yanlış okumuştur lan. Ben de ki? denk yani okumuş ama ve hala hayattaysa. Yani çizgi, çizgi roman üstüne hiç çizgi roman şey Hayır yani o o dönemde çocuksundur. Superman yani. bile değil. Action Comics'e çıkıyor. Sonra yani, Superman oluyor. Tamam. İşte hani düşün, o zamanlar 10 yaşındasın. Texas tamam. Annen, Comics'ten annenin annenin eline tutmuş, e, hani Al, evladım takıla buna ben bakkala gidiyorsun ya da ne bileyim saçını şey kestirmeye gidiyorsun. Yani. Karşına çıkıyor yani o e, O eee Vaa. Wow. Çizgi roman. Asiktir diyorsun. O zaman 10 yaşındasın. Şu anda 85 yaşındasın. Yani öyle adamları bulup bir hani... E, bir şey röportajını yapabilirlermiş. Falan, Evet yapabilirlermiş. Güzel de olurmuş. Adam belki konuşamazdı ama... ne olur. <gülüyor> İlginç olurmuş. Bidin şey yani çok alakasız tabii ama Warner Bros. filmi oldukları için... Evet. Hobbit'in... Yani daha doğrusu biz Yeni Zelanda... E, reklamı koymuşlar. Evet yani Yüzüklerin Efendisi reklamı koymuşlar nense. Hobbit'in işte Yeni çekimleriyle alakalı. İşte evet. Yeni Zelanda ne kadar büyülü bir yer olduğu, ne kadar işte şey, Orta Dünya'ya ne kadar çok benzediği falan, işte o çekim alanları falan filan göstermişler. Yani tabii Hobbit gibi yani Hobbit meraklısı ve işte Yeni Dünya meraklısı, Yeni Dünya'nın Orta Dünya meraklısıysan Ay, hoş, Güzel hani de yani çok sürpriz yani hani Evet süpermenle bir alakası yok Yani süpermen sevilen bir adamın ben hobisi ettiğimi pek düşünmüyorum o açıkçası ama yani hani... Niye canım ben hepsini izliyorum Hayır tamam ama senden benden bahsetiyoruz biz ne koysak izliyoruz O <gülüyor> aynı... Biz ne koysak <gülüyor> izliyoruz Biz çöp öğütücüsü gibi <gülüyor> Biz önümüze ne konusay yiyoruz, sıçıyoruz <gülüyor> Biz böyle izliyoruz sonra bok bok konuşuyoruz He. öyle değil ama hani yani dissen sen Bilmiyorum bana çok böyle uyuşan şeydenmiş gibi gelmiyor yani yani Bir tanesi yani. Hobbit, çok ayrı bir dünya, fantezi dünyası. Yani yani sonuçta bir yine daha... büyük ağır toplarından bir bir tanesi yani şey Hobbit franchise'ı. Ha tabii öyle olduğu için ama işte hani... Çünkü bak bu ay çıktı bu değil mi? Evet. Hobbit ne zaman çıkacak? Önümüzdeki ay vizyona girecek. Vizyona girecek, Ara, ondan önce şey çıkıyor, Extended çıkıyor. Hangisinin Extended? Hobbit'in ilk bölümünün Extended. Tamam. Buraya D.V.Liz çıkıyor. Ama yani Biz sonuçta... ...bizimara için koymuşlar zaten içine. Yani, yani sonuçta abi, bir Hobbit reklamı Hobbit yapmaları gerekiyor. İşte yapmış. Yani arada bir ay var sonuçta. Yani ama hiç hiçbir fragman falan yoktu. Evet fragman olsa daha güzel olurdu belki. Yani. Merakla da bekliyoruz aslında Hobbit'in ikinci bölümünü. Desolution'u... Evet. Ben en çok... Smaug'un konuşmasını bekliyorum. Evet. <gülüyor> e, Benedict Cumberbatch. Kumberbatch. Bu arada Benedict Cumberbatch demişken biliyorsun Wikileaks filmi çekti bir tane. biliyorum. Ve büyük sıçmış. Öyle mi? Evet. Yani büyük sıçmış derken film mi sıçmış? Evet. Yoksa kendisi bence iyi o, oynaymış. Yani kendisi iyi oynamıştır kesin. Ama film büyük sıçmış yani. Vallahi bu senenin ]miş. en kötü açılışı yapan filmlerin arasındaymış. Mümkündür. Wikileaks yani. Niye çektiler? Çok Bilmiyorum da... yani ne Parasını bekliyorlardı? Parasını yeriz diye çektiler. Olmadı yani. Olmadı zaten Ekmeğini o. diye Neydi o herifin adı? O Wikileaks'in işte, Wikileaks kurucusu. Ben de hatırlamıyorum. Adını unuttum ben de. Mesela o herif mesela yazmış Benedik abiye. Hani ben sana çok büyük saygı duyuyorum ama e, bu filmin temel alınması Aldığı kitaplar işte e, yalan Wikileaksin, yalan evet. en, e, Wikileaks'in en kötüleyici e, kitaplar. Yalan dolan. Hani keşke bu projede dahil olmasaydım. Zaten bu sene işte bir o sıçtı. Şey de sıçtı. Jobs da sıçtı. Jobs sıçsın ya. Ashton Kutcher. Şimdi bu filmin bu şeyine bakıyorum da <gülüyor> Eee Türkçe 5.1'i var. 5.1'i. Evet. Onun dışında İngilizce İnglish 7.1.1 bir var. Tamam. İstersen. Vallahi bu Blu-ray'de her bok var. Tamam. Japonca bile var. <gülüyor> yani. Japonca altyazıda da var zaten Türkçe. Dublaj ve Türkçe altyazısı var. Özel seçeneklerde Aa, özel seçeneklerde Türkçe altyazısı da var. Olsun ya zaten artık. Bu ama çok nadir oluyor ya. Her şey doğmuyor. Yani altyazı sadece ingilizce koyuyorlar bazen özel seçenekleri. Ama mesela bak Türkçe iyi olmuş bir Türkçe altyazı olması özel seçeneklerde. Yani peki şimdi Man of Steel dedik. Man of Steel 2 Batman vs Superman evet. şeklinde çıkacak. Ve çekimlerine de başladılar biliyorsun. Evet. Ee, hani Ne diyorsun? Mesela dayımız... Kevin Smith bu fikrin çok dahiyane ve güzel bir fikir olduğunu söylüyor. Fikir güzel. Fikirde hani, bir şeyimiz yok. Fikir gayet iyi. E, Superman'in ikinci filminde işte hani Batman'in yeni, evet, evet. yeni Batman'in tanıtılıyor olması. Yok yok ben o konuda, o konuda çok memnunum aslında. O, çok, çok büyük bir fra franchise'in birleştirilmesi bunun 2 milyar dolar yapacağını söylüyor falan. Vallahi ne Çünkü, kadar yapacağını bilmiyorum da yani şey olarak strateji olarak mantıklı. Mantıklı. Ya çünkü yeni bir tane Batman filmi çekeceksin. Tutmayacak, saçacak, batıracak. Aynen. Onun yani burada Batman'i çakarsın, en büyük ihtimalle yani tutmazsa 3. filmi yine Man of 3 çekersin. Ne olacak ki? Yani şey değil. Ama fikir olarak zaten çok başarılı. E, üzerine yazılmış 30 tane çizgi romanı var zaten bu hikayenin. Hı hı. Yani hikayeli hazır aslında. Yani. Belki az buçuk orasını değiştirsin, yaparsın yine hikayeyi. Değişti biliyorsun bizim sıkıntımız. <gülüyor> Yani bir sıkıntı orada, orada bir sıkıntı var. Evet Onun dışında yani. bir sıkıntım yok benim filmle ilgili. Fuck Ben Yani işte bakalım, U umudumuz şeyin, Ben Affleck'in iyi iş çıkarması yönünde. İnşallah iyi iş çıkarır. Yani şimdi e, Kafka de bu konuyu e, daha önce konuşmuştuk konuştuk ama... Biz, biz de konuştuk. Evet. Hani benim Nolan versedeki Batman'de benim e, hani özlediğim ya da aradığım ama bulamadığım şeylerden birkaç ta bir tanesi şeydi. Hani Batman çok fazla dedektiflik özelliğiyle ön plana çıkmıyor. Mesela özellikle 3. filmde. Ya yani dedektif. Alfred de söylüyor, Alfred geliyor. Alfred e söylüyor, Alfred buluyor. E Alfred de söylüyor, e söylüyor. E söylüyor. söylüyor. dedektiflik özelliği yoktu ki, yani ama benim Batman'de. İşte, ha. Hani acaba bu ha, Batman, hangi Superman? filmde vardı? filmde yok. yok hiçbir bölümünde <gülüyor> de özelliği. Ama işte olması lazım. Dünyanın en iyi dedektifi. Adam. Dedektif istiyorsan açacaksın arkam oyunlarını oynayacaksın. O var dedektif. Ondan sonra bir de şey yoktu. benim eee Batman'i aslında en çok eee nasıl desem? Hani arkam oyunlarında bunu bence gayet iyi beceriyorlar. Hani sinsiliği de çok fazla yok. Anladın evet. mı? Adam gündüz böyle laylaylom geziyor tamam mı? Ya tam da o üçüncü filmdeydi, mecburen geziyor yani. Gezdi i̇kinci yani. filmde de yani çok fazla şey yok. yok. ya ikinci filmde ve, ve şey de yok hani Batman dediğin zaman benim adıma, benim aklıma gelen görsellik hep dikey görselliktir tamam mı? Tamam. Adam yüksek binalardan aşağı bakar anladın mı? İple sarkar ne bileyim işte grapple ile bir yere atış eder yukarı çıkar. Hep dikeydir. Evet. Herif yukarıdan süzülür, aşağı pat diye vurur. Evet. Hani o arkamoyunlardaki i̇şte tek takedown var. olayları var ya. İlk filmde var. Ve son filmde şey Ben ilk karşılaştıkları sırada çok az. Böyle evet. yani iki, iki dakika falan var. Tamam mı? hani Katwoman yürürken arkadan bir kayboluyor. Evet, Nasıl evet. yukarıdan herifi alıyor? Hani ben benim Batman'im o, o Batman'dır. Tamam mı? Anlıyoruz. Birazcık daha ninja gibi, birazcık Hı -hı. daha işte kafasını, beynini kullanan dedektiflik yapan. Ama bence o yine bulamayacaksın. Ha? Çünkü süperman. Anlamadım karşısında. Evet. Herife dike mi inecek? Bir koyacak alttan ona <gülüyor> aparkatı güneşte bulur kendini valla. Olabilir <gülüyor> ama benim işte istediğim ve aradığım Batman özellikleri bunlar tamam mı? Hani ya benim için Batman'i onu... daha da özel kılan Anladım, şeyler. Anladım ben... ama o biraz zor yani. Acaba bunlar çünkü onlar çok yavan. Mı? Yani yavan değil de çok ya o işte o, o senin dediğin Batman'i ondan sonra şey yaptılar. Ee, bu Nolan'ın Batman'de işte hani o telefonun şey koydu da böyle sonar bütün her tarama falan vardı ya yani işte hani teknoloji gadget'larını kullanan Batman olsun yani oldu. Ya 2 de iki de şunu yaptı. Sadece ee, o kurşundan parmak izi bulma olayını yaptı. Aa ama yani Bir işte de işte o bütün telefonları işte sonar olarak kullanıp da işte işte gadget gadget ha. kullandı yani. Adam hani o gadget Batman diye geçiyor. Aa so senin dediğin Batman'in yani birazcık işte çok, daha old school, birazcık daha böyle şey seni ama e, gotik Batman benim. Sevdiğim Batman ha, anladın işte, mı? İşte tamam, o uzatıyor hani, iş abi o. Hayır herifi şu ana kadar bir gargoyalığın üstünde anladın mı görmedik ki. Ama görmeyelim, görürsek kampi olacak diye korkuyor insan işte. Yani ne o campy ben, olsun abi? Tamam işte şimdi görürsün. Ben Affleck'in artık konuda tecrübeleri var. Daredevil <gülüyor> olarak böyle mal gibi durma tecrübeleri var yani. Ya fuck Ben Affleck. Boş ver. Dert etme sen. Ama yani ben konsept olarak ona olsa iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, hikaye olarak da iyi olabilir. İşte bir orada sık sıkıntım var. Ama yani Hı -hı. ilk fragmanı görene kadar da artık susmak ve konuşmak istemiyorum o konuda. Yani Fragmanı de. görmek ha, istiyorum. Çünkü ben ben şunu da açık açık söylemek istiyorum. Hani gerçekten ben şu ana kadar çok bok attım Ben Affleck'e. Tamam mı? Hani kendisini hiç sevmiyorum. Ve kendisinin de iyi bir Batman olabileceğini düşünmüyorum. Fakat ha bu tükürdüğümü de yalıtacaksa seve seve de yalarım. İşte o yüzden ilk fragmana kadar susma. <gülüyor> hakkımı kullanmak Yani çükürdüğümü yani yaltırsa da, evet. seve seve yalarım yani e, sonuçta neticesinde bizim istediğimiz daha iyi ve güzel bir Batman izlemek. Aynen. Anladın mı? Hani Daha doğrusu ben iyi ve güzel Batman izlemek istemem. Ben Superman izlemek istiyorum. Yani o yüzden aslında ben çok böyle Batman ondan sonra ön plan çıksın da istemem o filmde. Yani daha çok benim, benim orada istediğim aslında şey... Aslında ben, ben de ona katılıyorum. Çünkü sonuçta bir Man of Steel sequel olarak evet, yapılan evet. bir film. Yani, yani. Batman'in şey... oraya gelip de hani on... sahneyi çalsın istemiyorum. Aynen, yani. Aynen. Onun yerine e, Superman'in e, üst aşamaya karakterini götürecek bir, sonra şey e, ne derler, e, girdi olarak düşünüyorum Batman'i. Evet. Çünkü öyle bir faydası olacak yani. Ancak da sanki baba figürü işte ikinci baba figürü olarak aslında Batman'i Batman koyabilirsin yani. Bak evladım öyle yapma, böyle yap. Bak ben Şimdi, buradayım. Evet. Şimdi Biz, o, ben de o öyle bir gariplik e, olacak mı? Hani genellikle baktığımız zaman hani ya, ben gösteren, şeyini yani, bilmiyorum. Sen kişi olabilir Batman. Olay işte mesela bu gazeteci ya şimdi yani Clark Eren. Kent olacak ya. Clark Kent dediğin işte aslında Clark Kent olduğu zaman hı hı. biraz daha direktif oluyor aslında gibi düşün. Hı hı. E, ama sonra direktiflikte bir yere kadar işi çözüp ondan sonra süper kahraman olarak geri kalan kısmını tamamlıyor. Ya şimdi şey olayı da var ya hani Superman işte e, filmin sonunda, Man of Steel'in sonunda hani bundan sonra ne yapacaksın diyor annesi. Ha. Annesi de diyor ki işte Hani kulağımın birazcık da yere yakın olduğu evet. bir yere gideceğim diyor hani. Ama mesela yeni 52'de de bunu gösterdiler ki aslında artık bir gazeteci olmana gerek yok. Yani bilgi ha, ve yani, Evet. bilgi ayrı. ve haber o kadar özgürce akıyor ki artık bir Twitter yani aslında kaboda oturup Twitter'ına bakarak bile dünyayı kurtarabilir bari. <gülüyor> Değil mi? Yani orası öyle tabii ama yani sonuçta, o işin gazeteci olmasına gerek yok. Yani eskiden ki o yani gazeteci olmasını hani gerektirecek olan medya, şey. Medya hala var olan bir şey olduğu için ya yani medya hani medya patronu dediğimiz işte Ama böyle yine hala medya şekil veren bazı şeyler med, şey medya yani. Düşün sen süpermensin. Sosyal medya ayrı. Yani sosyal şey süpermensin. Facebook'un sü <gülüyor> ve inanılmaz hızlısın değil mi? Yani hassektir yani şey Twitter'dan birisi sanki buraya bomba düşüyor dediği zaman vırt, diyip gidip "Aa düşmüyormuş ya. aslında." deyip püf, geri dönebilirsin yani. Mesela böyle çekin yapıyor. <gülüyor> Gitmişken de şurada bir çekin <gülüyor> yapayım. Nasıl öyle? <mi> Ama <gülüyor> o zaman fotoğraf çekiyor, çekin yapıyor. <gülüyor> şimdi buradaydım. Şimdi oradayım. Şimdi oradayım. Çin çimçim diye force'a çöküyor. <gülüyor> Yeter. Süper kahraman çekin yapma. Ya fotoğrafçilikleri yani tamam onu onun için... Zaten onu, yeni 52'de o yüzden zaten bırakıyor o gazeteci. Anladım ama bırakmasın. Sikerler gazeteci, diyor tamam mı? Sikerler olmaz. diyor böyle bir baloncuk var orada şey... <gülüyor> Sikerler olmaz diyor anda. ben daily blog planet, yazacağım diyor daily tamam mı? Daily Planet ne yapacaklar yani? Daily Planet gibi yani, bir şey day, var. Daily Planet ondan yani Daily Planet'in aslında hani şey önemi çok büyük de hani e, çok da yeni değil yani... E, serinin birazcık daha e, günümüze yakın 90'larda 2000'lerde falan. Hani başka medya grupları Daily Planet'i sat, satın alıyor. Hani Superman şey e, gazetecilik değil de spikerlik yapıyor falan. Bir sürü değişiklik olay, Neyse, değişiklikler var. O kadar da değişiklik yapmasınlar. Neyse. Şimdi. Evet. Son dahilde dedik ki ikimiz evet. de evet diyoruz. Evet. Ee, evet diyoruz. Yani 3D artı normal Blu-ray olan versiyonuyla tek Blu-ray olan versiyon arasında 10 lira fark var bu arada. Ve bizde maalesef 3D televizyon 3D olmadığı için 3D kısmını test edemiyoruz. Evet ama ben 3D'sini alırım alırsam zaten. Çünkü yani yani ileride 3 d bir şey televizyon olursa takarım 3D'sini seyderim yani ne olacak ki? Ki aslında dediler ki bana 3D televizyon sahibi insanlar arkadaşlar. Hani 3D televizyonla... İzlemek aslında 3D e, sinema salonundan izlemekten daha e, iyi bir 3D deneyimi yaşayabiliyormuşsun. Olabilir. Çünkü hani sonuçta daha bir, ya bir ya da iki kişisin. Evet, tamam mı? Evet. Hani e, televizyonun tam karşısına oturabiliyorsun. Evet. Ve hani televizyonun ince ayarlarıyla, kontrastıyla falan evet. oynayabiliyorsun. Çünkü o e, gözlükleri biraz karartıyor ya. Mesela Olabilir. o zaman kontrasta basıyorsun böyle. Tamam. Olabilir. Çok, evet. çok elektrik yakıyor belki ama hani güzel, izleyebili güzel izleyebiliyormuşsun. İşte o yüzden ben 3D versiyonunu alırım herhalde bunu. Evet. evet. Bu ee... şey yani normal Blu-ray'de aynı seçenekler var zaten. Evet. Ee, DVD'sinde ne seçenekler var onu ona bakmadım. Ee, özel seçenekler var mı bilmiyorum. DVD'sini. DVD'sini Başka. DVD'sini kazanan ya. arkadaş yazar. <gülüyor> Şimdi kazanan demişken. Evet kazanan demişken. bize hediyelerimiz var. Tabii ki. <gülüyor> Evet. Ama bunlar hakikaten özel hediyeler. Öyle evet. dalga geçmiyoruz ben, yani. Bende bile yok. Ya bizde yani yok. Yani dediler ki size yok ama şey e dinleyicilerinize dağıtabilirsiniz dediler. Evet. Ne ediyoruz hediye dinleyicilerimize? İki adet Man of Steel şapkası var. Baseball cap. Baseball cap. Ve orijinal evet. e snapback. Snapback. Ya bu zencilerin taktıkları evet. versiyondan. <gülüyor> Zenci diyeseniz ee, ama Süperman seviyorsanız bence gayet güzeller. Gayet. Ee, ben kendime istedim bir tane ama <gülüyor> bana parmağı gösterdiler. Al sana bu sen sana bunu al. Süper eddiler. parmak. Evet. Gayet kaliteli. Üzerinde Superman'in gri e, arması olan sonra Benoistio şapkalarımız var. 2 adet bu şapkadan veriyor olacağız şanslı dinleyicilerimizden e, ikisine. Bunun dışında e, bir Blu-ray bir de, bir DVD, Blu bir de DVD, DVD hediye ediyoruz. Olacak 3D Blu-ray değil ama normal 2D Blu-ray e, versiyonu bir de DVD hediyiz. olacak. Artı iki adet de e, ee, Daily Planet, daily, Planet e, kupası, kupası Mug. Ben baktım kupaya. Kupa da gayet sade ama güzel. Evet gayet şimdi işte ofisinizde koyup. Evet olarsa, evet. evet. Kendinize Daily Planet'e çalışırmış hani gibi şey, söylemesin. Şey yani. gibi değil yani bir e, eşantyon kupa gibi değil. Ne, hani bilgin, tak, bilgin, hakikaten evet. Daily Planet'te çalışırsan <gülüyor> hani elemanlarına ucuzlara yaptırıp fertikleri <gülüyor> kupalara benziyor. Daily çaycısından gelmiş gibi. <gülüyor> <biri>. Aynen. <gülüyor> böyle onu takılıp ofiste böyle sanki her an Süpermen'e hediye edeceksiniz veya şey bir tane kulübeye girip bunu nasıl yapacaklar acaba? böyle bir geri zekalık yapacaklar mı acaba? telefon kulübesine girmiyorlar ya, telefon mı? telefon kulübesine girip telefon kulübesi mi kaldı lan? kalmadı işte <gülüyor> onu diyor bir tane kaldı eski bir müzeye giriyormuş yani <gülüyor> ne yapacak ki? Telefon, ya, kulübesine telefon kulübesine kulübesi... girecek herhalde belki fotokopi odasına girer falan fotokopi odasına mı? ya Amerika'da var ya copy room şirketlerin fotokopi odası vardır böyle bütün yani izellerin olduğu kırtasiyelerin falan olduğu gözlük oldu. sattı diye. Yani <gülüyor> yani o gözlük takma muhabbeti ve Lois Lane'in hani Superman'in Clark Kent olduğunu en baştan öğrenmesi Hani bazı insanların hoşuna gitmedi. Hani benim aslında Halbuki çok... Halbuki iş kolaydı. Çok Kafası bir derdim yok. Şey düşecektir bu izleyinim. Metropolis <gülüyor> düşecekti. <gülüyor> Unutacaktır. Smallville'de 35 bin defa yaptılar. Tak. <gülüyor> ah ne oldu ki? Kimsin sen? Hatıramıyor musun ne olduğunu? Hatıramıyorum. Oh. kimin yağlarıydı? <gülüyor> hani benim çok büyük bir derdim yok onunla ilgili. Ya benim de çok derdim yok. Bana yani yani ne oldu benim ki? tek özleyeceğim şey hani... Lois Lane'in hani Superman çok güzel ama sen dandik bir adamsın falan. muhabbet <gülüyor> Kent'e yaptığı bu muhabbet var ya. <gülüyor> evet. Arkasından. Evet, bu kendini. muhabbeti yapmayacak olması ve şey hani ben Superman'i seviyorum ama aslında Clark'ı da seviyorum. Ama aslında Superman'i daha tam tam çok işte seviyorum. O muhabbeti yapmayacak ama başka yapmayacak. muhabbet yapacak. Oh. Bugün işe gitmesen diyecek. <gülüyor> Aa, sonra, ya bir şey olursa başına bir şey gelsin diyecek. <gülüyor> Hayır Lois senle sevişemem. Ben senle sevişirsem ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> yani bu muhabbetler olacak <gülüyor> bunun kaçarı yok ama hani e, bu debeleşmeyi ben seviyordum hani eski çizgi ha, romanlarda onu, onu özleyeceğim kalırladım. ama onun yerinde başka bir şey bulurlar zaten bulurlar, bulurlar. merak ee, etmeyi Efendim? Onun dışında hani ben çok rahatsız olmadım. Yok yok. Lois Lane hani Pulitzer kazanan bir araştırmacı, gazeteci kimliğiyle Superman'in gözlüklü ve gözlüksüz halini ayırt edemiyorsa zaten, yani zaten o modern stresi. kadına bir şeydir, hakarettir <gülüyor> bence. Olay <gülüyor> kadın editörü şey, He. şef editörü anlamıyor. Perry White. Anlamıyor. Perry White anlamaz. Senin bir yerden <gülüyor> <karışıyor> ama. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Sonuç olarak. Sonuç olarak. Ne oluyor? Filmin sonunda sonunda Süperman kırarken çıkıyor. Aa, Bunu da söyleyelim spoiler, spoiler. Hani <gülüyor> Evet. Böyle. Peki şimdi biz hediyelerimizi vereceğiz. Ne, Ama nasıl vereceğimizi bilmiyoruz, bilmiyoruz tabii ki. Evet. <gülüyor> ya, ya bir soru soralım verelim işte ne oluyor? Ya, ben şunu inatla söylüyorum arkadaşlar. Hani biz sizden çok şey duymak istiyoruz. Hani genelde evet. çok sessiz kalıyorsunuz bu üzüyor biraz bizi daha çok konuşun. Evet, bir şeyler söyleyin. Yani bize e-mail atın info@gigxtra.com. At e, bu arada biz Gigxtra'dayız. Yani e... ha, tabii onu da karıştırmayın. Pelenin Pelenin rakip konu... değil falan. konu falan. <gülüyor> Yok yani. E... Orada değiliz artık. Buradayız. O buradayız. yüzden e, info at atabilirsin. Mail atın, yazın, çizin. Twitter, Twitter'dan bir şey var Evet, Facebook denen bizim bırtı var. Onlar sitemizin koment bölümü yazın, var. sürekli. Var hani, da var yani. Evet, biz yazın, tonlukla çizin. yazıp çizdiğiniz şeylere cevap vermeye çalışıyoruz. Hediyeleri boşuna veriyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Bize bile ver vermedikleri hediyeleri size veriyoruz. bu şimdi, bunun değerini biliyorum. <gülüyor> O ne? yüzden e, bize cevap veren, e, soru soralım mı? Soru soralım tabii abi. Tamam, soru soralım. Zod'un neydi? <gülüyor> Allah Allah, acaba neydi? Dünyadaki mi, kriptondaki mi var? <gülüyor> ya bir soru soralım ya. Bir soru soralım demek işte en azından... Buudere fan şimdi son soru, soru. Yani da e, bilmenizi istiyorum. Hani tamam bizim sorduğumuz sorular genellikle çok zor ve hardcore evet, evet. geek soruları olmuyor. Bazı hardcore geek arkadaşlar hani dediler ki hani madem geek sitesisiniz sadece Daha geeklerin zor he, sadece geeklerin bilebileceği şeyler sorun. Yani bu bir şey yarışma değil, sonuçta bir şey değil. Ee, bir e, statü belirleme şeyi <gülüyor> değil. Yani biz <gülüyor> Sokak, yani bugün ilk i̇ki, defa... iki geek'in bildiği sır sır değildi. <gülüyor> hani bugün daha ilk defa çizgi roman okumuş bir insanın bile hani bu kültüre bir şekilde hani devam edebilmesini istediğimiz için yapıyoruz bunu. O yüzden öyle geek'lerle yani özel... Zor, evet, şimdi çok, çok zor, zor soru sorarız, Bilemezler, üzdürler. <gülüyor> yani biz geek değil miydik? Nasıl geek'iz biz falan? Böyle? böyle şeyler o yüzden travma olmasın. O yüzden, e, o, o yüzden ya, bir mesela, soru belirleyip soralım işte. Şimdi tamam. olur mu soracağım Clark Kent adı nereden gelmiştir onu soralım Sen biliyor musun mesela bunu O nasıl bir soru var Nereden gelecek kendisin arasın <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim ben Clark Kent isminden Clark Kent bundan gelse diyeceğim Yok tamam o zaman bu soru geçerli olsun Madem tamam, saygın peki. da bilmiyor Ben de bilmiyorum e, Clark Kent ismi nereden gelmiştir olarak nereden gelmişti? Evet. Bu, bu hangi, ne için sorduk bunu? Bunu Blu-ray için. için sorduk. Ha, bunu Blu-ray için sorduk. Bu Blu-ray için e... diğerlerini de yazarak sorarız. He, şunu yapalım derim ben. E, yani hani bu soruyu ilk Doğru cevabını verene blu verelim. Tamam. Beşinciye, onuncuya şapkayı verelim. Tamam. Ondan sonra yedinci ve on de kupayı verelim. Peki DVD'yi kim vereceksin? DVD'yi de ikinciye verelim. DVD ikinciye cevaplayan. Evet. Tamam. Tamam. Peki. Böyle yapalım. Kabul et. Okey. Anlaştık. Ha bu kadar cevap gelmezse... Bu kadar cevap gelmezse <gülüyor> babayı verelim yani vermeyelim. <gülüyor> tamam ben zaten bir tane istiyorum şapkada. <gülüyor> yani aramızda bölüşürüz. yani. <gülüyor> Allah Allah. Kaç tane cevap verecekler? 14. En azından 14 kişi cevap versin istiyorum. 14 kişi de yani ayıp ya. Versinler o kadar değil mi? Evet. Yani. 14 kişi de yoksa zaten kimi konuşacağım? <gülüyor> Kendi kendimize <gülüyor> konuştuğumuzu bilmiyor muydun? <gülüyor> Podcast'ları koymuyorum bile ben aslında. <gülüyor> Manyaz biz. <gülüyor> Peki. O zaman böyle yapalım. O zaman böyle yapalım. Yani bu evet. info at extra.com. Extra.com'a ne diyecekler? Başlar Kent ismi e, nereden Mail geliyor? Bu sorunun sorun soru bu. Mail'e de e, Man of Steel giriş. Geek görüşmeler. bakışı falan. Mı? Geek bakışı Man of Steel desinler. Tamam. Başla. Başla da ne diyoruz? Geek bakışı Man of Steel diyorsunuz. Cevap soruyu ve cevabı yazın. Yazın. Ve bize gönderin. Eğer kazanın, kazanan iseniz biz e, size geri dönüş yapacağız. Sizden adres bilgisi isteyeceğiz Tamamdır. ve hediyelerinizi kargoyla, yoluyla göndereceğiz. Göndereceğiz. size doya doya artık çay mı içersiniz, kafanıza mı takarsınız? Evet. Film izlersiniz, bilmiyorum. Peki birinci ve mesela 14. kişi aynı olsa ne bakıyacaksın? <gülüyor> Nasıl yani birinciyle onları? Ya yani adam diyelim bu lirayı kazanmak istiyor ama bu lirayı hissederken David Planet Mug'ndan içmek istiyor. Yani... Gidip de sayıp belki... Nereden bilecek canım? On dört kere gönderir. Hepsini aynı adamın. Aynı sırayla bir girecek. On dört defa gönderir. Yok abi. <gülüyor> Yani ya bir tane kazanırsan başka kazanmak yok. Yani bizi kandırmak istiyorsanız tabii ki kandırabilirsiniz. Yani biz sonuçta IP'nizi şunu bunun takip ne ama yapıyoruz. hani e ama bir geek e yakışmaz. Evet yakışmaz. Geek onuru var. Evet. Yani evet. Süpermen bu davranışınızı bilse Kafanızı kırar. Evet, hiç onaylamaz. <gülüyor> Koparır Zot gibi böyle. Evet. evet. O zaman e bir geek bakışında sonuna, sonuna geldik. geldik. Evet. Şöyle bakış atıyorum. Bakışlar, bakışlar bakışlar Bakışlar bakışlar bakışlar Bakışlarla yaşıyoruz Ve Geekstra.com evet. Takip etmeye takip ettirmeye devam ediniz Sen benim anneme laf ediyorsun değil mi? <gülüyor> Seninki de az değil Ya benimki de beni şu anda Korece e, taciz. taciz ediyor annem Oha. <gülüyor> Yazmış da yazmış <gülüyor> Ben biri Anlamasam da anlıyorum <gülüyor> <gülüyor> Yazmış da yazmış Neyse işte budur. Evet ee, arkadaşlar bir dahaki geek bakışında e, görüşmek üzere. Bir dahaki geek bakışında ne yaparız? Büyük ihtimalle Pacific Rim Blurray'i inceliyor. Pacific Rim Blurray'i inceliyor e, oluruz diye düşünüyorum. O olmazsa zaten herhalde figür mügür bir şeylere bakarız. Evet ama figür olursa da e, ne olur? Ne olur? <gülüyor> Figür olursa da buluruz bir şey ya. Yeni Tintin tin figürü aldım ona mıdır? <gülüyor> Sadece bakacağız ama. Evet. Sponsorsuz olacak yani figürler. Evet. Belki JetBank bize sponsor olur. JetBank bize sponsor olsun. Böyle ne gönderecek? Fotoğrafını gö <gülüyor> <gülüyor> Siz bakın konuşun. <gülüyor> Neyse bizden bugünlük bu kadar. Bu kadar ve görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Paraları bye. Bye. hep keseceğiz.